أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ألبلا أن هدان الله وما تفقيق وعتصام إلا بالله فسبحانه الذي قال في كتابه الكريم وما تشاون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbı âguzbük min hemzatı şeyatın ve âguzbük Rabbı an yahzurun. İsmi Allahı Rahmanı Rahim. İnnâ ladinâ la yarjūn lıquānâ varrū bilhayātīn dunyā watumānū biha. an ayyātīn ıghāfilūn ıllā ākhirlāya. Ceddak Allahu Alāzim. Yunus Suresi 208. Sayfa 7. Ayet-i Kelime deyiz. Yunus Suresi'ne geldik, elhamdülillah. Bir önceki derste Yunus Suresi'ne başladık. Şimdi, ikinci sayfa, yedinci ayeti kerime. Bismillah. İnnel lezîne o kimseler ki la yercûne lika'ena. Allah'ımız Celle Celaluhu net olarak bildiriyor ki, benim yarattığım kullarımdan, la yercûne lika'ena. Yani ölüp bizim huzurumuzda hesap vereceklerini ve kendilerinin kul olduklarını düşünmüyorlar. Ummuyorlar. Böyle bir şeyi kendi düşüncelerine almıyorlar. Varadu ve razı oluyorlar, razı oldular bir hayatı dünya dünya hayatından, yani her insan dünya hayatından razıdır. Dünya hayatından razı olmak ne demek? Yani ben istediğim gibi yaşarım. Rabbimin Celle Celaluhu'nun canımı yaratması, malımı vermesi, gökleri tutması benim hayatıma karışamaz. Ben istediğim gibi yaşarım. Yani dünyadan razı olmak o. Ee, şimdi bir Müslüman da dünyadan razı gibi görünse de Allah'ı razı etmek için uğraşması... Dünyadaki geçiciliğini anlamasıdır. Meselenler anlaşılıyor. İnnellezîne lâ yercûne Ummuyorlar lika'ena Bize kavuşmayı Ve radû razı onlar bil hayatı Dünya hayatından Vatme ennû biha Vatme biha dünyadan hiç ayrılmayacaklar. Öyle sanıyorlar. Efendim o şekilde Tatmin oluyorlar. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi Dünyaya şimdi ölecekmiş gibi Ahirete hazırlık Oradaki mesela Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh efendimizden hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada Allah bize hayat verse Allah'a kulluğa devam edeceğiz. Şimdi ölecekmiş gibi hazırlığımızı namazımız azaysem gelse hazır, orucumuz hazır, zekatımız verdik, ibadetimiz hazır, günahlara estağfurullah dedik, hazırız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, o demektir. Şimdi ölecekmiş gibi de hazırlıklı, bu demektir. Meseleleri düzgün anlamak lazım. Watma an biha yani e, ölmeyi bana hesap vermeyi umut et böyle bir program yok adamın. Varadu bil hayati dünya dünya hayatından razı ve tma'nnu rahat ediyor. Efendim Allah'a dünyadan hiç ayrılmayacak, Allah'a kavuşmayacak. Valladinehum Dördüncü madde. Burada la yerun liqa'na bir bize kavuşacağını ummuyor. Varadu bil hayati dünya dünya hayatından razı İki. ve orada Efendim tatmin oluyor, dünyada istediğim gibi yaşarım diyor. 4. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنَاَيَاتِنَا Bizim ayetlerimizden gafilun gafil. Güneş, ay, gökler, canımız ve nefesimiz Allah'ın ayetleridir. Gök, e, atmosfer içerisindeki oksijen oranı %21 mesela. Fazla olsa nefes alamıyoruz, az olsa alamıyoruz. Bunu ayarlayan Allah. Celle Celaluhu bir anne baba Kendini parçalıyor evladım olsun diye Olmuyor hepsi bunlar Allah'ın Celle Celaluhu'nun yaratma Sanatları sırları Kaideleri bunlar hepsi Allah'ın Ayetleri ayet delalettir Yani baktık ki çok güzel Bir alan içerisinde Çok güzel bir meydanda güzel bir ev Yapılmış bu ne demektir Ha burada biri yaşıyor Bunun bir sahibi var bir alamet Ayet ayet Yani bu Birinin sahibi Yani yaratanı yapanı Bunu var eden vardır Yani ortada bir şey varsa Ayet delalet ediyor Bir şeye delalet ediyor Bu kainat varsa bunun yaratanı Var demektir İşte Allah Celle Celaluhu Bizim ayetlerimizden Gafilun gafildirler Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Yarattığı kainattaki her şey ayettir Yani ayet delalet Nereye delalet ediyor? Yaratan'a delalet ediyor. Ortada bir araba varsa kendi kendine var olmuş bu araba. Olacak şey değil. Üstümüze bir cübbemizi, elbisemizi giydiysek bu kendi kendine var oldu giydik. Olacak şey değil. Bunun bir dikim atölyesi var, bunun terzisi var, bunun kumaşı var. Ya yani delalet ediyor. Nereye delalet ediyor? Bunun bir imalatına. An ayat ina kafülün. hayat dünya mevlabiliyor ki dünya hayatını murad edenler. Vazinet dünyanın zinetlerini süslerini. Nuafi fiha. Onlara yaptıklarının karşılığını veririz. Dünyada efendim iyilik yapıyorsa karşılığını veririz. Eğer bahi olursa Allah'ın azabı dinine ihanet edenlere peşin çalışıyor. Nefilerine amelleri yaptıklarının karşılığını verir ve on fiha laibuhasun bir şey noksanlaştırmayız. Ulai kelidine fil ahireh. Ama ahirette ise inenler cehennem var diyor. Çünkü Allah'ın mülkündesin. Allah Celle Celal, namazını, orucunu, ibadetini, taatini, zikrini yap. İçkiden, kumardan, faizden, zinadan uzak dur. Efendim diyor. Ama hayır ben istediğimi yapacağım. Ben dünyada kendi kafama göre takılacağım. Takılabilirsin. Ölünceye kadar serbestsin. Mevla buyuruyor ki dünyada onlara karşılığını vereceğim. Onlar da orada rahat ederler ama ahirette bir payları yok. Ahirette hiçbir payınız yok. Teraziye koyacağınız bir şey yok. Baktın çok güzel bir ev satılık. Ne kadar şu kadar bir para. Hiç paran yok. Aa bu ev çok güzelmiş. Verir misin bu ara, evi bana? Vermezler. Ya sen iyi insansın ver bana. Adam başka bir şey söyler. Yani e, beni <gülüyor> efendim e, aklı olmayan mı zannettin? Şimdi... Hiç sermaye olmadan Allah'ın da Allah'ım sen merhametini cennet ver. Allah istizam ahalli değildir. Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu işleri teraziye koyacağız. Rabbimiz lütfuyla cennetini lütfedecek. İllenar diyor ancak cehennem var. Ve habita ma sena'u yaptıkları hepsi batıl. E, fiha ve bâtul mâken yâmelûn yaptıkları da batıldır diyor. Allah'ın emretmediği bir şey yaparsan bir fabrikada bir imalat yapılıyor. Adam başka bir imalat yapıyor, başka bir şey yapıyor. Akşama kadar çalışıyor ama söylenen vidaları sıkmıyor. Oradaki efendim işleri yapmıyor. Ama bir şey yapıyor. O malzemeyi oradan alıyor, oraya götür, oradan alıyor, götür. Yani yaptığı iş yarayacak bir iş değil gibi. Yani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki sabah namazı güneş olmadan benim huzurumda dur. Gece efendim bir rekat namaz kılmışın Ama o vakte yapmadığın zaman Allah'ın Celle Celaluhu istediği gibi olmadı. Yani Allah'ın emrine uygun yapılan, peygamberin sünnetine uygun yapılan ibadet. Mesela Hazreti Osman Adıyan Efendi buyuruyor ki. Vaktinde tutulan bir Ramazan-ı Şerif'in orucu 50 yıl kafasına göre oruç tutsa o bir günün karşılığını alamaz. Neden? Çünkü o gün orucu tut, yap isteyen Allah'tır. Allah senden bunu istiyor. de kısıtlı laf dinlemek lazım burada. Yani e, öbürü sen kafana göre takılıyorsun. Mesele burada Rabbimizin iradesini ve onun hükmünü emrini yere düşürmemektir. Ed Dünya cife Dünya bir cife'dir. Cife, e, yani leş demektir. E, şimdi ilk bakışta anlaşılmıyor. İlk bak, baktığınız zaman bir meyve. Bekletin, kurtlanıyor. İlk bakışta bakıyorsunuz çok zarif bir şey. Bekletin, çöpe dönüşüyor. Yani dünyanın sonunu iyi görmek lazım. E, sonunun görülmesi için yenilen, içilenlerin, etlerin en kıymetli yiyeceklerin tamamı sonuç itibariyle insana bulaştıktan sonra helal oluyor. Yani Dünyanın e, başlangıcını değil de sonucunu görmek lazım. Deprem olduğu zaman her taraf çöplüğe dönüşüyor. Dünya bir çöplüktür. Femen arada, Fel bir ala muhalatatül kilab diyor. Yani köpeklerle dalaşmaya sabredin. E, buradaki mesele şudur. Yani dünya bir cifeleştir. Onu arzulayan e, kişi köpeklerle dalaşmaya sabretsin. Kinayedir bu. Yani e, burada biz... Ee, dünyalık ev, bark, mal, mülk edinilebilir Dünyayı sevmiyorum demek ne demektir? Vakti gelince Allah'a ekber o ekber Onun adı tahrimedir Yani dünyayı atıyorsun ee, Allah'a yöneliyorsun Dünyayı kendine haram ediyorsun Allah'ım buradayım Zekatını verince de dünyayı bırakıyorsun Efendim orucunu tutunca Ya Rabbim sen ee, verdiğin nimetlerden Yemeden içmeden kendimi tutuyorum Senin emrini yerine getiriyorum dengeyi iyi sağlamak gerekmektedir. Mesele özet olarak bu şekilde. 8. ayet ulaihe mevahumun İşte onların varacağı yer cehennemdir. Bima kanu yeksibun o kazandıkları, yaptıkları kötü şeyler sebebiyle. Çünkü Allah bir şey istedi senden sen yapmadın. Mesela Câsiye Suresi'nde bismillah. Efareitem buyuruyor. Arzu ve isteğinin peşine gidenin taptığı kendi nefsidir buyuruyor Allah. Çünkü Allahu Teala sana namaz diyor, kılmıyor. Oruç diyor, tutmuyor. İçki içme, zina etme diyor. E, efendim açık saçık gezme diyor. Yapıyor. E, o zaman sen Allah'ı dinlemedin, kendine takıldın, nefsine uydun. E, Mevla Teala kıyamet günü e, ben sana ne vereyim? Sen kendi dediğini yaptın. E, kendine göre bir yol tuttun o zaman. Ulaykeme vahhumunlar, onların varacağı yer cehennemdir bir makamdır. Yeksibun, o kazandıkları, yaptıkları kötü şeyler sebebiyle. Men Allah ve Rasul, Allah'a kim itaat eder, Peygamber'e kim itaat ederse, itaatı Resul, Peygamber'e itaat aynı itaat ilahi teala Allah'a itaatin aynısıdır. Yani bu şu demektir. Bir fabrika var, bin kişi çalışıyor, başında bir müdür var, patronu başka yerde, başka fabrikaları da var. Şimdi patron o müdüre talimat veriyor. Diyor ki şu imalatları yapacaksın. Şimdi o müdürün sözünü dinlemek, oradaki gerçek sahibi patronun sözünü dinlemeye benzer. Çünkü patron ne diyorsa, müdür onu diyor. Şimdi bu misaldir. Allah Celle Celaluhu bütün iradesini kendisini gaib yapmış, kendisini Mevla göstermiyor. Ki doğrusu da odur. Bunun da özel bir bap olarak aslında bunu inşallah bir inceleriz. Allah Celle Celaluhu kendisini göstermemesi, sonsuz kudret sahibi bir insan, hemen o konuyu arz edeyim, sonraya bırakmayalım. Bir insan akıl sahibi. Yani ben şimdi düşünüyorum, yani benim insanlardan farkım yok. Şimdi ben kendi kendime var olmadım, bastığım toprağı tutamıyorum, gökleri tutamıyorum. Ya efendim çamurdan bu çilekleri, meyveleri yapmam imkansız bir kuru bir dal şeftali takamaz e, o zaman bunları bir idare eden var e, o zaman bunları idare eden sonsuz güç sahibi olan efendim kim? Bir de bakıyoruz benim gibi bir insan yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçmiş dönemdeki başka peygamberler diyor ki bu mülkün sahibi bana talimat verdi. Evet onun bunları söylemesi mümkün değil. Hakikaten acayip ve insanın takatinin dışında mucizeler gösteriyor. ha O zaman Allah Celle Celaluhu yaratan bu da benim gibi aynen yaptıklarımı yapıyor ve e, yaratıcısına kulluk ediyor bu sefer insan düşünecek e, ve kendini seviyorsa dünyada da ahirette de yaratıcısına e, güzel kul olacak. İşte peygambere itaat, Allah'a itaatın aynısıdır. Çünkü peygamber Allah'ın ilahi buyruklarını açıklıyor. Ve ma yantukunil heva o kendi arzusuna göre konuşmaz. İnhu ve vahyun. Allah olarak Mevla ne vahyettiyse yuha o vahi bize bildiriyor. Talimatları bize bildiriyor olay bu kendi kafasına göre bir şey söylemiyor Resulullah Efendimiz 40 yaşına kadar en sevilen insan Rabbimizin emirlerini duyurunca en sevilmeyen insan oldu bir insan sevilmeyen bir insan olmak için uğraşmaz ki ama demek ki o peygamber kendisinden nefret ettirmek için değil kendisine söylenen emirleri yerine getirmeye çalışıyor onun için men yutillah ve ayet kim Allah'a ve peygambere itaat ederse şu anda peygambersiz bir din ortaya e, koymaya çalışıyorlar efendim bu direkt insanı dinden çıkartır. Peygamber olmadan din olmaz. Peygamberin buyrukları ve izahatları ve talimatları açıklaması olmadan Kur'an anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim sadece ve sadece alın benim kitabımı uygulayın. Böyle bir şey yok. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي Benim peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem usvetun hasine. Uymanız gereken. Yani bu fabrikadaki bir kalıba benzer. Kalıp. O kalıpta e, imalat yapılır tık tık tık tık bir milyon tane. O kalıba uymayanlar posa olarak atılır. İnsanlık kalıbı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O kalıba uydun mu insan oluyorsun. Yani Allah'ın kulum dediği kul. Men yut'il laha kim Allah'a itaat eder ve Rasul peygambere fa ulake ma'ladini Allah aleyhim minen nebiyyin onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberlerle sıddıklarla şehitlerle salihlerle ve hasune ulayke bunlar ne kadar güzel e, arkadaş dosttur diyor. 9. ayette devam ediyoruz. İnnellezine Yunus suresi 9. ayet. İnnellezine <İnnel <-le -zine> o kimseler ki amenu iman ettiler. Allah'a Allah Celle Celaluhu şekli, şimaili, yönü, cisim, madde yukarısı aşağıda değildir. Allah mekanı yaratandır. Bu mevcut alemi yarat. İnner amin. İman etler Allah'a. Meleklere nuranidirler. Onlarda cinsiyet yoktur. Yani bir canlı diğerine benzemediği gibi melekler de insana benzemez. Yani bir kelebek file benzemiyor. Kelebek neye benziyor? Kendine benziyor. Yani e, kuşta timsaha timsaha benzemiyor. Melek insana benzemez, farklı varlık. Meleklerde cinsiyet yoktur. Bu mesele mühimdir. Meleklere cinsiyet atfeden bir kızdır diyen kafir olur. İman, iman hata kabul etmiyor. Allah'a melekleri kitaplara peygamberleri ahirete kadere iman ve iman dairesindeki özet bu. Bunun dışında farzlar vardır, haramlar vardır. İman ettiler ve amirü's-salihat bu iman gereği namaz oruç sekat aç eşedönle elahidallahü vesîlimamın rabbi varasül Allah'ını yapın dediklerini yapıyor yapmayın dedik kaçıyor salih ameller işliyor yehdihi murabbuhum bir o imanları sebebiyle Allah onlara hidayet edecektir. Yani kendi yolunda daim kılacaktır. İmanın sayı ise Mevla hak yola muvaffak ediyor. bakıyorsun kişi Allah'ın bütün emirlerini yapıyor ya şuna bak ya maşallah. Yani her yere yetişiyor adam zekat da veriyor, hayırda yapıyor, umreye de gidiyor, hayır hasenat da yapıyor, fakirler yetimlerin yanında koşuyor. Bazılarına bakıyorsunuz adam hayır hasenat da yapmıyor. Umreye gidene e ne demek ki de bir umreye gidiyorsunuz umreye gidene kadar. Efendim hayır yapın, sen hayır yapıyor musun? Gitmiyorsun hayır yapıyor musun? Yapmıyorsun. O adam hem hayır yapıyor senin bin katın Efendim de umriye gidiyor. Nasip meselesi bu. Onun için nasiptar olmak lazım. İşte Allah imanın sayı ise, salih amelin var ise Mevla büyük ki onları imanları sebebiyle Rabbileri onlara hidayet edecektir. Nereye? Yani cennete kadar yolu var demektir bu. Altlarından nehirler akan cennetler. Fi cennetin naim buyuruyor Allah. Onlar naim cennetlerin. Cennetin adı nimet. Nimet yani orada e, daim e, efendim e, huzur, selamet, e, yemek içmek e, ve mutluluk. Allah Celle Celalı sonsuz vaat ediyor bunu. Cennetin adı nimet. Şimdi. Bu hususta çok dikkat çeken hadisler var. Şu ayeti de okuyalım. يَوْمَتَ لَا الْمُؤْمِن۪ينَ müminat, <وَالْمُؤْمِنَات> Mümin erkek ve hanımları görürsün diyor Allah. يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنِ ve وَبِيْمَانِهِمْ Mahşerde kıyamet günü kabirden kalktığımızda kabrin kapısından mahşere gidiş binlerce yıl sürüyor. Dünyanın en zor yerlerinden birisi o. Yani kabirden kalkınca buyurun beyler mahşere öyle yok. Mahşer ne dehşetli bir yer. Kabirden kalkıyorsun. insan ağaç susuz, çıldırmış böyle. Güneş 3 kilometre tepede. suzluktan kavruluyor insanlar. Efendim, öyle bir durum ki yürüyüş ya karanlık. Ya mümin, mümin erkek ve hanımlar, ya nuruhum beyneydihim ve biimanihim önlerinde ve sağlarından kabirden kalktıkları gibi cennet burakları geliyor. Onları bir anda mahşere götürüyor. Öbürleri aç susuz binlerce sene yürüyorlar. Bushra kumul yevm bugün sizlere müjdeler olsun. Onlar da diyecekler ki iyi ki biz camilere gitmişiz, ilim meclisine gitmişiz, haclara umrelere gitmişiz, anacığımızın babacığımızın hizmetinde koşmuşuz. Dine vatanı mukaddesata hayırlı işler yapmışız. Cennetin tecridi, intahatine altlardan nehirler akan cennetler. Halidine fiha ebedi kalacaklar diyor cennet. Velike vel fevzul işte kurtuluş bu. Adam diyor istediğim gibi yaparım. Biliyorum yaparsın da ölünce ne yapacağız? Ölümce yani adam Ramazan-ı adam rahat rahat orucunu yiyor. Oruç tutmuyor, içiyor. Ben de içerim, suyumu da içerim diyor. Tamam biliyorum. Anladık da öldükten sonra sonsuz su yok. Ne yapacağız? Çözüm ne? Çözümü ne bunun? Yani insan kendini sevecek, kendine sahip çıkacak. Ve mazalem nahum. Siz bana kötülük yapamazsınız buyuruyor. Ve lakin kendi enfüselam. Tatlı canınıza yapıyorsunuz. Kendine yapıyorsun. Azadam zannediyor ki ben hocaya karşı çıkmakta bu işi çözerim. Veya peygambere karşı çıkmakta bunu çözerim. Ben kabul etmiyorum demek de bu Kabul etmiyorum demek de olmuyor ki. Ölüm var. Öldükten sonra da mahşer var. Dirileceğiz. Kabul etmiyorum. E, etmiyorsun ama dirileceğiz. Mevla Cel Celaluhu kalu Yasin-i Ya beylena vay başımıza gelen. men ve asana min Bu kabirden kim kaldırdı? Hazama ve rahman Allah'ın vaat ettiği. Ve sadakal mursalun peygamberlerin söylediği bu işte. Kalktın ayağa inkar etmekle olmuyor. Aklımızı başımıza toplayacağız. Kendimizi acıyacağız. Efendim, Rabbimizi daraltmayacağız. Mesele bu. Şimdi Hazreti Hasan da Radıyallahu Rasulullah aleyhi ve sellem mümin" diyor. "İza min kabri bir mümin kabirden kalktı mı, mustile Acayip. Yaptıkları namaz, oruç, ibadet, taat, insanlık, şefkat, merhamet, asalet, anne babasına, büyüklere hürmet, efendim, daim olarak güler yüz, tatlı söz, kimseyi incitmemiş, kırmamış. He, yani e, elimizde böyle darp izleri olmasın. E, bunlara dikkat etmek lazım. Elhamdülillah elimde böyle bir insana şey yapmadım. Şiddetle dokunmadık. Elimizde parmak izi yok o hususta. Neden? E, çünkü kimsenin ahını almayalım. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok adam dedi ya. Efendim şu, şu çeşmenin haline bak su içecek tası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok dedi yani. Yapacak ustası yok arkadaş. İnnel mümin diyor iza iza haricen kabrinden müssileluhu ameluhu fi'suri diye hasene. Güzel şekilde efendim amelleri gösterilir. Ve rehton öyle güzel kokuyor ki fe yekulle. Ne sen kimsin ya? Ee, o da diyecek ki. vallahi indilla arake animr is yani çen ne kadar hoş, sadık bir insansın. Ene ameluke. Ben yaptıklarını mı diyecek? Yaptıklarını mı? Yani varsa tabii namaz, oruç, zekat, ibadet, yaptıkları. Fe yekun lehu nurun kaiden ilel cennet. O bir nur olur diyor efendi o Kur'an efendim namaz ibadet vesaire onu cennete götürür. E amel kafir. Kafirlere gelince izah cemin kabrinden kalktı mı? Bu sil amelu fi Öyle kötü yani o içkiler, zinalar öyle bir pis kokuyor. Ve rehimun tinne diyor. Öyle bir pis müntinne kelimesi leş öyle bir kokuyor. Aman Allah'ım. Fe yekul Sen kimsin, nesin yahu diyecek. İnne la raka su. Bu kadar kötü bir şey olabilir mi? He? Enameluka yaptıklarını. mı? Sen yaptın, deftere doldurdun. Fe hatta yul O da cehenneme sürükler onu diyor. Demek herkes kendine yapıyor. Herkes yaptığını görüyor. Ya me tecidu kullu min Kıyamet gününde hayır işediniz bulacaksınız. Ve amelet min de kötülük yaptınız tebeddulle enne beyne ve meden O günahlarla kendinizi aman Allah'ım doğu ile batı gibi uzak eyle beni. Dünyada uzak olacaksın. Dünyada kucağında olursan orada da bu bucağında olmaz. Evet. Onun için dünyada günahlardan uzak olmak kendimizi seveceğiz. kendimizi acıyacağız. Hazreti Enes radıyallahu efimizden men amile bima yalem yalem. Bu hadis bize çok e, gizemli gelmiştir. Uyguladık. Mevla bunun bereketini gösterdi, bunu da böylece itiraf edeyim. Hazreti Enes'ten men amile bima yalem diyor. Kişi bildiğiyle amel ederse. evvabini öğrendin. Akşam namazından sonra akşam yatsı arası. İki rekat illiğine yazılıyor sevapları. Günahkar olsan Allah muhafaza azaba düşse bile onun şefaatiyle kurtuluyor. Altı rekat on iki sevat, sene ibadet sevabı yazılıyor. Öğlenin iki rekat sünnetini dört kılana daim namaz kılmış sevabı yazılıyor. Yatsının son iki men sallâ be'ad'aleyşâ e, kâblil vitir erba'a diyor. İşte son iki rekatı dört olarak kılarsa. -e -h -h kadir gecesini ihya etmiş gibidir. Çünkü kadir gecesi gizli. Yani kişi neyi öğrendi? Evvabini öğrendi, işrağı öğrendi, teheccüdü öğrendi. Yapıyor. Ve resallahu ilmen ma'lem ya. Bilmedikleri şeyleri de Mevla sana öğretir. Bir şekilde Mevla sebep kapılarını açar. Bu sefer onları da yapmaya çalışır. Ahiret sermayeni arttırır kişi ki bize en çok o lazım. 10. ayet. Davahum. işte o cennette ebedi kalacak olanlar. Onların orada duaları fiha ve cennette subhanekallahumma ya rabbim seni noksanlıklardan tenzi ederiz yerlerin göklerin kainatın sahibi cennetin sahibi sensin subhanekallahumma ve ve tahiyetuhum birbirleriyle karşılaşma esnasındaki birbirlerini tahiyeleriz yani saygı ve hürmetleri nedir e, selamun aleyküm. yani orada birbirine selam verilir cennette bir selam kelimesi ne kadar ulvi bir kelime ki inşallah cennete ilk girildiğinde duyulacak selamun aleykum tıbtum selamun aleykum gönlünüz hoş olsun buyurun cennete o kelime duyulacak Rabbim duyanlardan eylesin onun için esselamu kelimesinin yerinde hiçbir kelam onu dolduramaz çünkü esselamu aleykum yani esselamu iki nokta üst üste Allah sana dünyada sağlık sıhhat afiyet mutluluk daha ahirette de Allah cennetini cemalini nasip eylesin Şimdi bu kelimeyi kaldırıp bunun yerine daha ne diyebilirsin Hayırlı işler bilmem bereket falan Bir kelime o Ama Esselam Dünyadaki bütün güzellikler Ahirette de Allah'ın cenneti cemali Hepsi senin üzerine olsun Diye din kardeşine yakınına dua etmiş oluyorsun Ha o zaman biz bu kelimeyi söyleyeceğiz Efşus selam beynakum siz birbirinizi sevmek istiyorsanız, aranızda muhabbetin, tefrikanın, yok ırkçılıkmış, yok bölgecilikmiş, yok... Bizim bunlarla işimiz olmaz. Biz innemel müminne ihvetül iman. Eşhedüven la ilahe illallah ve eşhedüven Muhammeden abduhuveriş. Bu şemsiyenin altında iman. Kardeşiz. Sen Afrikalı mısın, kafkas mısın, doğulu musun? Beni ilgilendirmez. İman, Müslüman bir kardeş. Tamam. Ondan sonra efendim şöyle düşünebilir, böylece düşün, dine... Ef mukaddesata, vatana ihanet olmadıktan sonra olabilir. Öyle düşünüyorsun, öyle düşünüyorsun. Asgari, müşterek ortak nokta. Ortak nokta Allah sevgisidir. Bir araya getirirsin, devam edersin yoluna. Dine ihanet olmadıktan sonra, vatana ihanet olmadıktan sonra, bir araya gelmek. Davahum Allah ve vetehiyyetum. Orada bakın, bir sevgi muhabbet tesis ediyor. Ve nezana mafisudurum min hillin diyor. Cennetliklerin kalbindeki bütün kötü özellikleri çıkaracağız. Bütün kitaplarda geçer. Bir insan cennete girmesi için kalbindeki kötü özelliklerin çıkması gerek. Demek ki kötü özellikler çıktığında cennet özelliklerini elde ettiğin zaman cennete gidebiliyorsun. Onun için bir insanda kibir, haset, ihanet, kin vesaire böyle bir tekebbür, tepeden bakma, din kardeşini hor görme, hakir görme, efendim böyle bir tefrika, ırkçılık. İslam dairesinde kalamazsın, bu yapı seni cennete götürmez. Onun için öz, özüm güzel demekle olmaz. Onu güzelleştireceğiz. Neyle? Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle, din sevgisiyle. Din kardeşine efendim. Bunun özeti nedir? Bunun özeti şu. Özet. Yani benim imanım sahih mi? Din kardeşine sevgin var mı? Var. Din kardeşini seviyor musun? Seviyorum. O zaman sen iman dairesinde doğrusun. Münafıklık alameti yok. Ama bir Müslümanım diyen kişinin kalbinde din kardeşine bir kini, böyle bir şeyi varsa orada sıkıntı var. Ha bir insan mesela ben İsmail olarak... İman ehli olduktan sonra adam günah işliyor, içki içiyor. Ben içkiye düşmanım. İçki kötü bir şeydir ama içki içen günahkardır. Allah onu affeylesin. Ve yani ben ona kin tutmam. Ben onu acırım. Yani o da beni acısın. O da, yani bir bize dua etmiş oluruz. Çünkü herkesin bir hatası oluyor. Peygamberlerin hatası olmuyor. Onlarda ismet sıfatı vardır. Biz iman dairesindeki kişiyi kardeşimiz kabul ederiz. A, yanlışlara düşman oluruz yani yanlış içki, kumar, faiz, zina, ihanet ki ihanetin zaten terazisi yok Ve Demek ki orada selamun aleyküm bu selamı yayacağız Selam meselesi Kur'an'da geçtiği için bunu açıklamak durumundayım Bir insan tek başına efendim babasıdır büyüdür o selam verecek Bir insan birkaç kişi bir kişi birkaç kişiye selam verecek Bir kişi yürüyor duruyorlar Yürüyen, duranlara selam verecek. Ee, özet gitmeye çalışıyorum. Bir erkek bir bayanla eğer genç ise bir şey sorması gerekiyorsa Selamünaleyküm Ahmet Bey burada mı diyecek selamını almaya beklemeyecek. Kelamı uzatmamak için. Yaşlıysa Selamünaleyküm o da Aleykümselam evladım der. İşte ben ya oğlunuz Ahmet'i veya Hacı Baba işte Hasan Efendi'yi sormuştum. O da bu şurada bu şekilde olur ee, konuşmalarda erkek ve bayan arasındaki asgariye indirmek gerekiyor. Yaşı 70'lerden yukarıysa efendim bu durumlarda müsaadeler belirli yere kadar bulunmaktadır. Ee, bir ikinci meselede şu vardır. Yemek yiyen, abdest alan, ezan okunurken meselesi vardır. Abdest alan kişi... Eğer abdest dualarına, riayetle abdest alıyorsa ona selam verilmez. Ama sağa sola bakıyorsa, aa hoş geldin dedi, selamünaleyküm dersin. Bari orada aleykümselam bir dua etmiş olur, verilir. Yemek yiyen kişi, lokma yutmuş, aa, ahmet hoş geldin dedi, yani sizinle konuşuyorsa selamünaleyküm diyebilirsin. E o da aleykümselam der. Eğer ağzında lokma varsa, selamünaleyküm, ağzı dolu bir sürü nahoş durum çıkar. Yemek yiyene selam verilmez. Mesele bu. Ezan okunurken huşu ile dinleniyorsa veya camide adam huşu ile zikir ve Kur'anla meşgul oluyorsa selam verilmez. Ama dinlemiyorsa, e sana bakıyorsa selam verilebilir. Özeti budur. Ve ahiru da'vâhum. Bütün hamdler e, enil hamdülillah. Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur. Bütün hamdler Allah'a aittir. Öyle Allah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Alem, Arapça'da alem, bayrak demektir. Mesela bir ülke fethedildiği zaman, İstanbul fethedildiği zaman Osmanlı bayrağı dikildi. Hilal, Hilal Elif harfi. Bütün İslam ülkelerinde hilal simgesi kullanılır. Elif harfinin simgesidir. Şimdi Osmanlı bayrağı ne demek? Burası bizim... Allah Celle Celaluhu da Elhamdülillahi Rabbil Bu alemlerin bayrağı benim. Başka bir kimse yok. Mevla Teala ve tekad Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Peki. Burada La İlahe İllallahü'l-Azîm-ül-Halîm La İlahe illallah rabbul arşül azîm La İlahe illallah rabbul semavati Ve Rabbul Ardi Ve Rabbul Arş'ül-Kerîm Bu sıkıntı anında bu dua Okunursa yüz defa vesaire burada tam sayı verilmiyor ancak sıkıntı anında bu dua insana çok büyük ferahlık verir. Biz de bütün ümmetin selameti için ona niyet edelim. Bizimle beraber de bu duayı okuyanlar hep beraber okursak milyonlara ulaşır. Bütün sıkıntılardan. İçimizdeki, yuvamızdaki, mahallemizdeki, işimizdeki, ülkemizdeki, son nefeste, ahirette Allah bütün sıkıntılardan kurtarsın. La ilahe illallahul azimul halim, la ilahe illallah Rabbul arşil azim, la ilahe illallah Rabbul semavati ve Rabbul ardı ve Rabbul arşil kerim. Rabbim selamet versin inşallah. Hazreti Ali'den, Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ekseri duayı, dua el enbiya, kavli bi'arefe. Şimdi burada... Benim ve benden önceki peygamberlerin Arafat'ta yapmış oldukları duaların en çoğu Resulullah Efendimiz buyuruyor. La ilahe illallah vahde la şerikele lehum bülkü ve leulhamdu ve kulli şeyin kadir. Evet. Demek ki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki benim ve benden evvelki peygamberler Arafat'ta yaptıkları. Şimdi bunları tek tek sayalım. La ilâhe illallah ve teâlâ şerîke lehû, el-mülkü ve'l-hamdü yuhyîmütu ve lâ kulle kadîr yüz defa. Subhanallahi vel ve lâ ilâhe illallah ve lâ ve lâ kuvvete illâ billâhil azîm defa. Kul hüvallâhu Allahu samed, lem yelid ve lem ve lem yekun lehû kufuven defa. Allahumme salli alâ ve alâ Muhammed kemâ sallâte alâ İbrâhîm ve ve alâ âli biz hac yaptığımızda bütün Arafat e, tövbe suresi. Tövbe suresi bütün sahabe Tövbe suresini ve Arafat o meydan o alan böyle e, sahabenin sesleriyle çınlardı diyor. Tövbe suresinin okunması tavsiye edilir. Yine yakulur Rabbi'l azze <tövbe> ve celal men Kur'an ve zikran meseletin a'taitu aftele meutiye Çok etkilendim bu hadis-i şeriften. Tirmizi de Kişi zikirle, Kur'an'la meşgul olur. Sadece bunlarla meşgul oluyor. Bana yapacağı dua bile vakit ayıramıyor. Hep bunlarla meşgul olursa. Benden isteyeceğinden daha hayırlısını ben Allah olarak biliyorum ona nasip ederim diyor. Hatta sahabeden bir tanesi Resulullah'ın bildi ki bir insan Allahu sallallahu aleyhi Muhammed diyerek. Sonra da dua etti. Ya Rabbim sıkıntılardan kalbimize selamet nasip eyle ya Rabbim. Sen, dua ediyor. Şimdi bir insan efendim Rabbimiz Celle Celaluhuna... Efendim Allah maasihalasini Muhammed dedi. Sonra dua eti, sonra Allah maasihalasini Muhammed. Başı sorun, mühürleniyor o dua garanti kabul olur. Sahabe dedi ya asilallah. Baştan sonra salavat getirsek daha güzel olur. Çünkü Allah sana ne vereceğini senden daha iyi biliyor. Sen bir şey bir, bir dua edersin veya da o insanı bir şerri dua bil hayır. Sen şerri hayır diye dua edersin. Senin için şer halbuki ki efendim hayır zannediyorsun. Allah her şey hayrisini nasib eylesin. Hz. Saad'dan radyo alan ve sellemizden damat diyor. İzâ daâ bihavuhu batn-ı hûd, balığın karnındayken, gecenin Yunus aleyhisselam, gecenin karanlığında denizin karanlığında Yunus balığı yuttu. Orada Mevla balıklara etti Buyurdu ki ben e, peygamberimiz sizlere emanet ediyorum. Onu yutun fakat hazmetmeyin. E, efendim Mevla her şeye hitap eder. Canlı cansız her şeyden Rabbimiz Celle Celaluhu haberdardır. Amenne. Yaratan o. Bu sefer balina dedi ki ben alacağım bunu dedi. Basra körfesinde oluyor bu. allah Alem. Ondan sonra tam Yunus Aleyhisselam balığı e, denize atılınca Yunus balığı hızlı davrandı, kaptı. Bu sefer balina da gitti Yunus balığını yuttu. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı. Efendim e, balinanın karnında, Yunus balığının karnında. İşte bu dehşetli manzara. Bir insan bundan daha dehşetli bir ortam ne olabilir? Onu orada kurtaran ne oldu? Onu orada kurtaran La ilahe illa te subhaneke indi küntü zalimin. Demek ki hangi sıkıntıya düşersen düş, Yunus Aleyhisselam'dan daha zor durumda olmazsın. İşte bu. La ilahe illa inni küntü mine zalimin bu dua fe innehullan yedüve biha müslim. Bir Müslüman bu duayı yaparsa fişeyin kat illa istecabelehu. Allah o duasını kabul eder. Yani ismi azamın gizli olduğu dualardan bir tanesidir. Ayettir. Bunu çoğaltalım. La ilahe illa inni kuntü mine zalimin Rabbim bütün sıkıntılardan kurtarsın. Allah Celle Celaluhu'nun görülmesiyle ilgili bir hadis-i ilmi macede "Beyna ehlül cenneti fi ne'imim izaset aleyhim nur ferfa'u ru'usahum." çok manidar bir rivayet. Çok manidar. Ben küçükken 10 yaşından küçüktüm yani. Bir alimlerden bir tanesi Osmanlı işte müderrislerinden Fatih müderrislerinden dersler okumuşlar Onlardan dinlemiştim ahirete gittiler Allah geçmişlerimizde rahmet eylesin Şimdi Allah Celle Celaluhu cennette kullarına nimet verdiği zaman o nimetlerde insanlar kayboluyor aman Allah'ım ne nimetler Efendim o kadar nimet, o kadar nimet böyle güneş yok, ay yok, nefes yok, yorulmak yok, insanın vücudundaki sümkülük tümkürü kan, irin, sakatat, efendim böbrekler, hiçbirisi yok. Ee, bu kadar nimet içerisinde Allah Celle Celaluhu nurunu tecelli ettirecek. Allah cennete değil. Yani Allah'ı cennette göreceğiz diyen kafir olur. Çünkü Allah'ı cennete koymuş, mekan vermiş oluyorsun. İnşallah biz cennetteyken Rabbimiz tecelli edecek. Nurunu gören kişiler başlarını kaldıracak. Aman Allah'ım bu ne güzellik diye. Allahu Teala böyle bir mekanda değil. Yani nurunun tecellisi insanın suya girdiğinde suyun içerisinde nasıl ki her tarafı ihata ediyor. Allah her zerreyle görülür. İnsanlar bütün nimetlerden münfek olacaklar. Unutacaklar bütün nimetleri. Artık sayısını 600 bin yıl böyle insanlar meftun olacaklar. Her nimetin sahibi Allah değil mi? Feize rabbu kad eşrefe aleyhim min fevkihim. Esselamu aleykum Mevla Celle Celaluhu. Esselamu aleykum diye hitap ediyor. O hitabı Rabbim duyanlardan eylesin. Ya ehlal cene ey celletlikler. İnsanlar uzun bir müddet kalmışlar. Acaba biz yiyoruz içiyoruz bunca nimet ama Rabbimiz bizden razı mı? İşte Rabbimizin tecellisiyle karşılaşınca ben sizden razıyım. Razıyım size selam olsun. O zaman insanlar rahatlıkla bir villada yaşıyorsun, sahibini bilmiyorsun. Ama yedirip bitiriyorlar, bir gün, beş gün, on insan düşünür, ya yiyip içiyoruz ama sahibi acaba ne der? En sonunda sahibi geliyor. Aa ya ben iyi ben sizi çok seviyorum ya dostlarım sizi yiyin için ya. Afiyet olsun istediğiniz kadar kalın insan rahat eder ha demek ki kalabiliriz. Ya ahl al cennet ve zalikahü selamunaleyhi kawlemin rabbi rahim feyansuru ilehim ve feyansuru ilehi fela yulka ila naim onu hiçbir şey göremeyecekler. Allah'ın tecellisiyle karşılaşınca madamu yanzurun eyleyi Allah'ın cemalini seyredecekler diyor. İnşallah seyredenlerden oluruz. Seyredeceğiz desek garanti konuşmuş oluruz ki yani cenneti garantilemek kafir eder. Cehennemi ya zaten gittik cehenneme o da adamı kafir eder. Cehennemlik değildi şimdi cehennemlik oldun Allah muhafaza. Onun için Umut ederiz. Rabbim bizleri affeder. cennetin cemalini nasip eder inşallah. Fe yanzur ve yanzur ilahhi felâ yeltefitun ilâ şey minnil Hiçbir şey göremeyecekler. Ma adamı yanzur ilahhi. Efendim. Yahtecibu anhum ve yabka nurahu ve bereketu aleyhim fi diyarihim Ve Allah'ın nuru her şeyi hata etmiş. Bütün cennetin nimetleri yok oluyor. Müthiş bir olay. Halakallahu adama ala suretihi tulu siddûne zira'an. Bu Buhari hadisidir. Kaynağını önce söyleyeyim Mühim bir rivayet çünkü 5873. hadis-i şeriftir bu, bu sayı Bukhari'de Allah Celle Celaluhu Halaka yarattı Allah Allah Adem Aleyhisselam'a Ala suretihi Yani o zamana kadar görülmemiş Kendisine mahsus Yani evvelden farklı canlılar vardı İlk insan Adem Aleyhisselam Adem Aleyhisselam kendisine mahsus Efendim bir suret üzerine e, bir insan olarak mevla onu sittu nezire diyor 60 zira, bir zira 48 santimdir yani 50 santim desek bir e, şey 50 santim desek 6 e, 6 e, kere 5 30 metre yani 28 metre civarında bu hadisidir bu. İnsanoğlu Adem Aleyhisselam'da Nuh Aleyhisselam'a kadar boylar yüksek, ömürler yüksekti, orada kısalmalar oldu. Nuh Aleyhisselam döneminde, e, Salih Aleyhisselam dönemi e, ve İbrahim Aleyhisselam dönemi orada boylar küçüldü, ömürler 300, işte boylar 3-5 metreye Allah-u İbrahim Aleyhisselam döneminden sonra Musa Aleyhisselam dönemine kadar işte e, boylar ve ömürler e, küçüldü. İşte e, yani iki buçuk, iki metre e, ve boylar orada da e, azalmaya başladı. Musa Aleyhisselam'dan sonraki dönem e, bu döneme benziyor. فَلَمَّا خَلَقَهُ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ اُلٰيكَ الْاَنَّفَرْ مِنَ الْمَلَا۪يكَ Mevla buyurdu ki Ya Adem orada bulunan yarattığı meleklerim Adem Aleyhisselam döneminde hiçbir şey yok. Meleklerime git onlara selam ver. فَسْلَمْ يَمَا يُحَيُّ لَكَ فَا اِنَّا تَحْيَتُ وَت İbrahim Aley Adem aleyhisselam selamu aleyküm dedi onlara Onlar da selamı mukabele olarak ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve diye e, Selamlarına mukabele edip onları almış oldular Ve ilk Adem aleyhisselamla meleklerin konuşması Demek oluyor ki insanoğlu yaratıldığında e, ilk kelam olarak Adem aleyhisselama ruh verildiğinde insan insanoğlunun ağzından çıkan kelime Adem aleyhisselam canlandığında elhamdülillah ifadesini kullandı. Elhamdülillah. Onun için biz namazda elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyoruz. Ve insanoğlunun ilk konuştuğu, insanoğlu ilk kimle konuştu? Adem aleyhisselam meleklerle konuştu. Ve neyle başlıyor söze? Esselamu Aleyküm bu sözle başlıyor. Yani ilk Adem aleyhisselam e, meleklerle selam ile başlamış ve o şekilde kelama başlamış oluyorlar. Cennet nimetleriyle alakalı mühim bir rivayet arz ediyorum. Ye ehlül cennet diyor. Fiha yeşrabuna belâ yetgavvutuna belâ imtâ. Xıtuna belâ Mühim bir rivayettir bu. Sahih Müslim'de. Cennetlikler diyor. İnşallah Rabbim hepimize cenneti nasip eylesin. Orada yiyecekler, içecekler, nimetlenecekler cennet nimetleri. Fakat enteresan olan şu. Cennette yeme ve içme var. İnsanların boyları da Adem Aleyhisselam gibi yüksek olacak. Orada yenilen ve içilenler ağız dışına çıkmıyor çünkü boğaz yok, iç organlar akciğer, karaciğer, mide, efendim dışkı vesaire bunun hiçbirisi orada efendim büyük abdest, küçük abdest, yellenme, idrar, sümkürme, tümkür vesaire bunların hiçbirisi yok. E peki ne var? Yenilen burada nimet oluyor. Onun lezzeti müthiş oluyor. Velakin taamuhum zaki jissaa. Yenilen öyle bir güzel koku meydana getiriyor ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yani. Kerac'in misk misk gibi diyor. Yulamuuna et tesbih. Onlar tesbih ve tahmid. Kematu'l hamuna nefes yani nefes nasıl alınıyorsa onlar efendim subhanallah, elhamdülillah, otur ifadeler kullanılacak orada. Ancak zikir yok. Yani ibadet yok cennette. Ancak Burada bir şeyinizi, dikkatinizi çekmek istiyorum. Hepimiz duyduk. Yulhamune onlara ilham edilir. Ettesbih, Sübhanallah, el, velhamd, elhamdü illa. Cennette devam eden nikah, evlilik var. Yani eğer imanını kurtarmış her iki, yani eşler, karı koca, o zaman cennette niye, niye güzellik devam ediyor? Mevla orada onlara bambaşka bir güzellik veriyor. Dünyadaki ev gibi değil. E, ve... Ee, orada tesbih devam ediyor. Demek ki zikir ne kadar büyük bir olay ki bazılarına bakıyorsunuz adam tasavvufu vesaire karşı çıkıyorum diyor. Ya şimdi isme takılıyorsan yanlış tasavvufları veya da tarikatları kastediyorsan tamam onu konuşalım. Bizim konuştuğumuz Allah'ın emrine uygun peygamberin sünnetine uygun dinin kurallarına tabi Allah sevgisini kalbe doldurmuş dini yaşamaya söz veren bir yol. Tarikat. ...efendim e, buna e, tasavvuf... ...hangi ismi takarsan tak... Onu, ben, ...biz ona takılmayız... ...nereye takılırız? Allah'a tapmak, ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda gitmek... ...ahkam-ı dinin kurallarına uymak... ...ve dini dört dörtlük yaşamaya... ...farzı vacibi sünneti müstahabı yaşamaya söz vermek... ...bir de Allah sevgisini kalbe doldurmak... ...kalp kapalı bir oda gibidir... ...pencereler açılırsa dışarıdaki hava ve ışık içeri gider... ...kalpten de... ...Kabe sevgisi, Kur'an sevgisi, peygamber sevgisi... Zikrullah elâ bi tatmayın yok. Allah'ın zikri kalp mutmain eder. İlahi nur oraya gelecek. Cennette devam eden et tesbih ve tahmid kemâ nefes. Nefes. Nefes dünyada aldığın gibi oradaki nefes tesbih ve tahmid olacak. Müslim 2835. hadis. Cennete devam edecek. Namaz yok, oruç yok, ibadet yok, taat yok. Efendim cennete yasak yok. Cennete ibadet yok. Ancak iki şey var. Nikah onun için namus o kadar ciddi bir mesele ki Adem Aleyhisselam Havva annemizle cennette, onların düğünleri cennette oldu. O kadar güzel düğünü, Adem Aleyhisselam rekorunu kimse kıramaz. Çünkü düğün yeri cennet oluyor. Ve Cebrail Aleyhisselam nikah kıyıyor. Yani cenneti, nikahın temeli cennette başlıyor. Ve nikah cennete devam et, namus. Dinin temelidir bunlar. Yani din namus. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de Allah sevgisini kalbe doldurmak, doldurmak zikir. Efendim. Hazreti Nes'ten gelen bu hadis-i şerifle programımızın sonuna geliyoruz. İnna Allah la 'abde en ekle feyahmadu alayh. Mevla kuluna nimet veriyor. Kul da yerde hamd ederse, şükrederse Mevla da okulunu sever. Ve <gülüyor> ee, 11. ayet. Allah Celle Celaluhu kullarına şerr'i acele etse etse idi. İsti'calehum bil hayr dünyada nimet verdiği gibi Mevla yediriyor içiriyor hayat veriyor. E veriyor ama yaptığı hata ve günaha karşı Mevla azabını acele etmiyor. Nimetin hemen veriyor. E yani isyan den evet ve herkese veriyor. Eğer siz şerlerden dolayı yaptığınız kötülükten dolayı azabı acele etseydim, nimette acele ettiğim gibi laqud li'ihim aceluhum. Ben size müddetinizi tamamlar hemen sizin Ortadan kaldırılmanız gerekirdi Fakat Fene verüllezine la yercune likana Bize kavuşmayı programlamayan Düşünmeyen program kelimesi uydurup Kaldırıyoruz onu Bize kavuşmayı düşünmeyen Bize kavuşmayı ummayan Yani ben istediğim gibi yaşarım Bu şekilde Eee ölüp hesap vermeyi düşünmeyenlere mühlet veriyoruz. Fitu yani azgınlık seni yamahun bocalayıp dururlar. Çünkü benim mülkümden bir yere kaçamazlar. Onlar Mevla'ta Allah beni seviyor musun? Sevmiyorum diyor. Mevla mühlet veriyor. O da isyanını ortaya koyuyor ve akıbetteki, ahiretteki kendi sonucunu kendisi hazırlamış oluyor. Burada bir rivayet var. Onu arz edeceğim bugünkü dersimizi de böylece bitirmiş Olacağız Şu rivayetleri Selasu davat diyor Üç dua vardır Selasu davat Müstecabatun la şekefiinde Üç dua kabuldur Davatil mazlum Mazlumun du duası Ve davatil müsafir Misafirin duası Ve davatil valid Ala veledihi Anne babanın evladına duası Yani anne baba evladına Hep iyi dua etsin Yani çocuk yaramazlık yapıyorsun Allah seni şöyle yapsın böyle Zaten çocuk yaramaz Sen de beddua ediyorsun Daha kötü mü olsun Demeye getiriyorsun Yaramaz bir evlat varsa ona Allah'ım çocuğumu akıl fikir idaye istikametler böyle güzel dua etmek lazım güzel dua edeceğiz ki o çocuk iyiye dönsün Bir de Men Ha e, yani, bu e, rivayet Men Haz Lain Efendimiz saat ve selam e, dua eden birini duydu Da sonra diyor ki bu lanet eden kimdi Efendim devesine bed dua etti lanet olsun senin gibi deveye dedi devesine ve dua etti adam lanet okudu e ne ya Resulallah? Benim dedi. Kim diye sorunca? Benim dedi ya Resulallah. İnzil anhu dedi. in deveden aşağı dedi. Fela tezhabna bimel'un. Lanet ettiğin deven de efendim bu halinde bizimle arkadaşlık yapma dedi. La ted'u ala enfusikum. Kendinize aleyhinize dua etmeyin. Yani Allah benim işte şu vesaire vesaire. Ya kendine niye dua ediyorsun ya? Allah'ım bana iyilik verdi ya. Ve la ted'u ala evladüküm. Evladınıza dua etmeyin. Ya kötülük yapıyorsa, hayır dua et. Allah'ım bu kötü alışkanlıklardan, bu yanlıştan kurtar şu evladım ya Rabbi. وَلَا تَدْوَا لَا اَنْوَالِكُمْ Malınıza beddua etmeyin. Adam arabayı tekmelliyor, arabaya beddua ediyor. Ya tenekeye niye beddua ediyorsun ya? Yani onlara beddua etmek lazım. Allah'ım şu malımdan hayır göster ya Rabbi. Niye böyle? Ters gidiyor işte. Bir abdest al. Estağfurullah de. Hayır dua et ya. Yani kendinize be dua etmeyin, evladınıza be dua etmeyin, malınıza be dua etmeyin. Velatuwafiku minallahi sa'a yusalu fiha ata nefes. Yani o yapacağınız diyor, dua Allah'ın kabul saatine denk gelir. E sen kendini öyle istedin, bu bela nereden geldi? E kendin be dua etmedin mi? Bela nereden geldi? Onu arıyor. E kendinde ara. Ben dua ediyorum zaten. Yani ben ne dua ediyorum? Allah canınıza, malınıza, ömrünüze, yuvanıza, işinize her şeyinize selamet, huzur, son nefeste iman, eşhedü la ilahe illallah ve abduhu ve iman nasip eylesin, cennetin nasip et. Dua ediyoruz. Yani adam diyor ki bu bela nereden geldi? Bak hadis-i şerif söylüyor, kendinden geldi. Kendine kendine be dua etmeyeceksin. Allah celle celalü dilimizi zikrullah ile, kalbimizi merhamet ile bedenimizi elimizi insanlara şefkatle, asaletle ve malımızı da zekatıyla, hayır hasenatıyla Efendim aklımızı Rabbimizin Celle Celaluhu'nun dedikleri o güzel ilimlerle, midemizi helal lokmayla, kalbimizi Allah sevgisiyle, anne baba, büyüklere şefkat, merhamet, efendim e, küçüklere acımak, bağışlamak, Rabbim ülkemize İslam alemiyle selamet, huzur nasip eylesin ve kulunda görmek istediği kemalatı, asaleti, lütfeylesin. Amin. Sübhanarabbil aliyil vel ve ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ya rahimin. Rızana muvafık işlerle bizleri meşgul eyle. Azabından gazabından muhafaza eyle. Son nefeste iman cennetinde cemaline müşerref eyle. Kulunda görmeksizin kemalatı, asaleti, izzeti, vakarı nasip eyle. İlahi arabele alemin veya hayrı elimizi ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefeste iman eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle ve ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el fati ha